Diğer bir husus gıdadan sonra kul hakkı. O da kıyamete kalıyor. Affın sahibi cenabı Hak kıyamete bırakıyor. onun Efendimiz helalleşin buyuruyor. Dünyada rezil olmaktan ahirette rezil olmak çok daha beterdir buyuruluyor. O yüzden kul muhakkak helalleşmeli. Gıybet ettiği kimseyle helalleşmesi lazım. Bir yanlışlık yaptığı bir kimseyle kalbini kırdığı kimseyle helalleşmesi lazım. Sabirin en yükseği Hazreti Ebülkir Efendinin bir ayetinde Hazreti Ayşe valide e iftira atan adam Ebülkir Efendi çok sadaka verdiği kişilerden biri çıktı. Bundan sonra buna sadaka vermeyeceğim dedi. Cenab-ı ayet Allah ayetinde Allah'ın affetmesini istemez misiniz? Ebülkir Efendi evet Allah'ın affetmesini beni isterim dedi tekrar o kişiye sadaka vermeye devam etti. Hayvan hakkı da mühim. Bir kamçı fazla vurulmuşsa o da gelecek. Efendim hayvanları da toz toprağa bırakmayın diyor. Temizleyin üstünü diyor. Saharken diyor tırnaklarınızı kesin diyor. Memelerine diyor tırnağınız batmasın diyor. Sütün tamamını süzmeyin diyor. Yavru da süt bırak. O hayvan da yavrusuna aç bırakmayın buyuruyor. Bir bedevi ağacı böyle kökünden sallıyor ki yaprakları düşsün de hayvan ot yesin diyor. Bedevi diyor, Fakat getir, gelirken diyor hırpalamayın diyor. Yumuşak getirin diyor. Bedeviye efendim tatlı dille ikaz ediyor. Bak diyor ağacı diyor kökünden diyor senin diyor sarsmanın diyor onu diyor zarar vermesine hakkın yok diyor. Madem diyor hayvanlarına yaprak verdi, onu diyor usulca salla buyuruyor. Bellasıl, bu kul hakkı olduğu gibi hayvan hakları da mı olacak. Onlar da diriltilecek. Onlar da haklarını alacaklar. Ondan sonra onlara toprak olun denecek. Kafirler de onun toprak olmasına imrenecekler. Yakulül kâfiru ya leyteni küntü Keşke diyeceğiz biz de toprak olsaydık diyecekler bu hayvanlar gibi. İnfak çok mühim. Allah sana ne verdi? Efendimiz hiçbir şeyi olmayan kimse sirke ikram etmeyi kimse. Sirke ne güzel bir gıdadır buyuruyor. O hiçbir şeyi olmayan bir kimse. için. Yine hiçbir şeyi olmayan bir kimse içinde kavlen meysura buyuruyor. Hiçbir şey veremiyorsan diyor, hiç ona bir tatlı birkaç söz söyle buyuruyor. Devamlı kulunun bir infak halinde olması Bu da bir merhamettir. Merhamet nedir? Seni onun ihtiyacını görmendir. Niye Cenab-ı hasta yaratı? Niye sen sağlamsın? Demek ki o bana zimmetli. O varlıklı, o yoksul. Demek ki o yoksul varlıklı, zimmetli. Hangi hangisine muhtaç, daha muhtaç belli değil. Belki o da o garibin duasını alacak, o aldığı dua ahiret saadetine bir temel olacak. Evlatlar anne babaya muhtaç. Fakat anne baba da onu yetiştirirse, hayır hasenatla doldurursa, kıyamet günde... Anne baba o yetiştirdiği çocuğun ameli salihlerine muhtaç çünkü onun ameli salihleri anne babaya sadakayı cariye olacak. Velhasıl Cenab-ı Hak bütün mahlukatı, insanları birbirine muhtaç olarak yarattı. Hatta mahlukatı muhtaç insanların dışında. Köpeği su veren kişi Cenab-ı Hak affetti buyuruyor. Bazen Cenab-ı Hakk'ın ufak şeyde, orta şeyde, büyük şeyde. Kadımı da öyle. İbadetli kadın aç bıraktı kedisini diyor cehenneme gitti diyor efendimiz. Bellahi bir mayın tarlasında yürür gibi dünya hayatını yaşayabilmek. Kur'an ve sünnetin hayatımızın her safha intikal etmesi, bunu da feizlendirmek için veli müstagfireni bil eshar. Cenabak seherlerde uyanık olmamızı istiyor. Bütün mahlukat uyanık. serdek pencereyi açalım. Bütün mahlukat kuşlar vesaire hepsi bir terönüm halinde çiçeklere bakalım güzel kokuları o ser vakti daha fazla veriyor bu kadar kainat uyanmışken ser vakitler insanı hantal kalması Allah'ın bu kadar nimetleri ihsan ettiği insanın hantal kalması tabi o da güzel bir şey değil seherlerde kalp teyizle dolacak ruhaniyetle dolacak istiğfarla Cenab-ı Hak'a yaklaşılacak Kelime-i tevhidle iman tazelenecek. Salavat-ı şereflerle peygamberle olan yakınlığımız artacak. Ölümü düşünmekle fani arzulardan vazgeçmemiz olacak. Yataktan o yatak mıknatıs gibi bir fedakarlık olacak Allah rızası için. Dünyevi alakaların azaldığı bir zaman, hatta bittiği bir zaman... Belalesef bu seherlerde ruhaniyet alacak ve bu seherlerin ruhaniyetiyle gündüz devam edecek. Yani o enerjiyle gündüzü devam ettireceğiz. Sohbetlerle de bir reçete alma. Sahabi sohbetle sahibi oldu. Satırlardan okuyarak olmadı. Efendimizin o ruhaniyetinden, o pozitif enerjiden aldığı o ruhaniyetle feyizde sahibi oldu. Demek ki o da bir Müslüman mümin kalplerin beraber olması, ibadet heyecanıyla gelmeleri, bir mabede girer gibi girmeleri, bir tefekkür içinde sohbette bulunmaları, o da bir reçete alıp çıkıyorsa o sohbet kıvamdır. Reçete almıyorsa o bir kuru bir beraberliktir. Onun için Cenab-ı Hak ayet-i kime, ''Kûnûmâ as sadık sadıklarla beraber olmuyor.'' Diğer zıddında da zalimler topluluğuna da oturma buyuruluyor. Yine ayet-i kerimeler o halde diyor Cenab-ı Hak, siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim buyuruyor. cenab Hak kuluna ne kadar yakınlık gösteriyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizi zikretmek istiyor. Fakat herhalde biz masiyetlerdeyken, la hallerdeyken Cenabı Hak bizi zikretmez. Cenab-ı Hakk'ın bizi zikretmesi ne kadar büyük bir nimet. Bir fani bizi ansa seviniyoruz. Ya Cenab-ı Hakk'ın bizi zikrede, Cenab-ı Hakk'ın bizi anmasa? O hadi bana şükredin diyor. Peygamberler tertemiz, bembeyaz bir ekran. Üzerinde en ufak bir leke yok. En çok baktığım peygamberler bir istiğfar halinde, Ayşe vaad efendim ayakları şişerdi diyor. Ya Resulallah, Allah senin geçmiş gelir her şeyi affedi deyince, ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım buyururdu. Çünkü Allah'ın verdiği nimetlerin bedeli, Cenab-ı Hakk'a teşekkür edilecek. En büyük nimette elhamda bir iman nimeti. Bir Budist toplumun içinde meydana gelebilirdik. Bir domuz çiftliğinin yanında bir domuz sobanı olarak gelebilirdik. Bu Allah'ın verdiği nimetleri eğer tefekkür edebilirsek, bir ızdıraplar onun altına erir gider yok olur. Trilyonlara sahip bulunan bir kimse beş kuruşunu düşürse kaybetsa onun için düşünmez, durmaz onun üzerinde. Çünkü kazandı o kadar çok ki kaybettiği oraya hiçbir şey değil. Onun için Cenabı Hak kendisini unutmaması istiyor. Haşır suyla kendisini unutan, Allah'ın da onları unutturduğu kişiler gibi olma. insan kendini unuttuğu zaman niye dünyaya geldi, kim yarattı, kimin mülkünde yaşıyor, günah işlemeye başlıyor besmele çekerek bir çelme takmaz besmele çekerek bir gıybete başlamaz bir Allah'ın konu küçümsemez Cenab-ı Hak bize bir kurtuluş reçetesi bildiriyor karşılaştığımız değişik şartlar karşısında Cenab-ı ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin buyuruyor çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir musibetlere çare demek ki sab sabretmek muazeni dengeyi bozmamak Halimizi değiştirmek o anda. Oturuyorsak kalkmak, oturmak, abdest alma, iki rekat namaz kılma. Çünkü o sabrın en zor zamanı o andaki sabırdır. Sonra gevşeyi gevşeyi gider. Namazda çok mıyım Cenab-ı Hak secde etme, yaklaş buyuruyor. Cenab-ı yardımı gelecek. Cenab-ı Hak bir değişen şartlar altında... Bu sabır ve namazla cenab Hakk'a iltica edin buyuruyor. Ondan gelen ayetlerde Allah yolunu öldürenleri yani şehitleri ölü saymayın buyuruyor. Vela teşvurun Allah onların nasıl yaşıyor, nasıl cenab Hak ona nimet verdi o sin idrakinizin dışındadır buyuruyor. Tabi burada çok misaller var. Bilhassa Eshab-ı Kiram'dan bizim tarihimizden de Cenab-ı Hak diğer bir ayette de Tövbe Suresi'nde 111. ayette, mallarıyla, canlarıyla cenneti satın alanlar bunları Cenabı Hak müjdeliyor. Cenabı Hak cümlemize kendisine gerçek bir kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kıyamet günü beraber olacağımız taifinin içinde bulunmamızı Cenab-ı Hak ihsan eylesin. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Cenab-ı Hak aile hayatımızı, ticari hayatımızı, içtimai hayatımızı onun duygularını onun ruhani hayatına onun ruhani dokusundan hisseler nasip eder cümlemiz inşallah cümlemiz cennette buluştursun lillahi taala fatiha